Ruhu incinir dediler. Hazreti Ömer onları haklı buldu, fikrinden caydı. Ama bu iş kendisine büsbütün ağır geldi. Hazreti Ali'nin katiline şerbet sunmasım. Yazılanın önüne geçilemez ya, ne çare ki o kara bahtlı adam Hazreti Ali'yi ansızın yaralayı verdi. Ölüme beklerken Hazreti Ali'ye bir şerbet sundular.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 Dudu tatlı tatlı söylemeye başladı. Taş yürekli insanlar benim gibi güzel bir kuşu tutup kafeslerde hapsetiyorlar. Oysa ben kuşların hızırıyım. O yüzden yeşiller giyindim. Belki ben de Hızır'ın içtiği aba hayattan içerim diye ümit ederim. Simurga varmaya benim takatim yetmez. Geri dönmektir niyetim. Bana bir içimlik aba hayat yeter. Hüt hüt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 Üzerinden rengini aldın mı geriye kupkuru bir taş kalır. Bir taşa kapılanın da ne aklı olur ne de temkini. Boşuna bunca madeni kazıp durma. Sevgilinin çehresini görmekten başka bir şeyi dert edip canını üzme. Ey mücevher arzulayan, gönlüne koyabileceğim bir mücevher ara, onu iste.''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 Büyüklüğünü anlatmak için ne söylesem hepsinden daha yukarı daha ileriydi. Tekkesinde tam kırk 40 yıl dört yüz dervişine şehlik etmişti. Dervişleri de tıpkı kendisi gibi gece gündüz zikir ve ibadet ederler, bir an bile durup dinlenmek bilmezlerdi. Şeyhini ilmiyle amelini kıyaslayanlar hangisinin daha fazla olduğunu karar veremezlerdi. Elliye yakın hac etmişti.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 Duyan bu pir nasıl olmuş da azmış, bu hallere nasıl düşmüş diye hayret eder dedi. Şey umursamadı. Ben şöhretten şehlikten vazgeçtim. Namus şişesini çoktan taştara çalıp kırdım dedi. Başka biri eski dostlarını incittin, yüreklerine dert tohumu ektin dedi. Şey gavur kızı beni sevsin de başkasının incilmesini aldırmam bile dedi.